وكل م ح ت はたさ ب د ع ة و ك ل ب د ع ん ضلاله و ك ل ضلاله في النار و ب ع د مهترم كاردشترم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اللهم سلام ر ح م ة ل ب ر ك ا زنزوصم كاردشترم Imam Bukhari رحمه اللهم اهلا ق س ت ر ن ي ب رياجتر د ي El-Edebul Mufred adlı kitabımızı şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün Allah'ımıza hamdolsun 189. rivayete ulaştık. Elhamdülillah. Evet. 189 numaralı rivayet 96. Bak başlığı. 189. Evet. Kalelere söylemek. Marrur İbni Süleyh anlatıyor. Ebu Zeyn'i gördüm. <gülüyor> Üzerinde bir takım elbise kölesi, kölesinin üzerinde de bir takım yüzü var. Ona bunun sebebini sorduk. Daha şu cevabı verdi. Ben bir adama Hazreti Bilal'e、e, hakaret ettim. O da beni Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem'i şikayet etti. Onun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem sen onun annesinden dolayı mı ayıkladın dedi. Ben de evet dedi. Sonra Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Sizin o kardeşleriniz, sizin hizmetinize gören kimselerdi. Allah onları、e, idareiniz altına verdi. Kimin bölgesinde, kimin bölgesinde bir kardeşi bulunursa, giydiğinden giydirsin ve giydiğinden giydirsin. Gücü getir, güç getiremeyecekleri işlerden onları sorumlu tutmayın. Eğer onları güçlerinin üstünde görev verirseniz, onlara yardım edin dedi. Evet. Kardeşlerim, daha önce okuduğumuz rivayetlerin yine benzeri rivayetler, daha önceki rivayetlerde de Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam kölelerle alakalı ki bu İslam'ın güzelliğinden hoşgörüsündendir. Kölelerinize giydiğinizden giydirin, yediğinizden yedirin buyurur Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da aslında İslamın bir yerde insana verdiği değeri açıklayan rivayetlerden bir tanesi ki İslam köle bile olsa onun değerini verir ve ona güzelce muameleyi emrederdiğimiz öyle ki giydiğinizden giymek giydirmek ve yediğinden yedirmek nedir aslında çok zor bir mesele kolay bir mesele değil düşünün. Köle sisteminin olduğu bir düzende hiçbir insan böyle yapmaz ancak Müslüman kardeşlerim. Ki sahabenin hayatına baktığımız zaman hakikaten bunu başarmışlar ki daha önceki rivayetlerde de bu gelmişti. Kardeşlerim Abu Dhar radiyallahu anhu bir kölesi var ve kölesiyle kendisine baktıkları zaman her ikisi de aynı cins elbiseyi giydiklerini görüyorlar. Ve diyor ki sen olun elbisesini alsan da, ona daha kötü bir elbise versen ve daha güzel bir elbiseyi sen giysen, sen efendisis oysa köle diyor. Bu sefer diyor ki Abu Dar radıyallahu anhu veya böyle niçin yaptığı sorulduğunda diyor ki ben bir kimseye kötü söz söyledim diyor veya sövdüm diyor. Ve o adam gitti beni Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama şikayet etti. Bu sefer Allah Rasulü dedi ki, sen onun annesini mi ayıpladın? Bununla alakalı birkaç rivayet var kardeşler. Konuyla alakalı bir rivayette, iki rivayet sikredeceğim. Birisi Bilal Habeşi, radıyallahu anhuyla gerçekleşen, biri ise başka bir olay ki konuyla alakalı Abu Dhar radıyallahu anhu bir adamla çekişiyor ve onu annesinden dolayı ayıplıyor. Bir rivayette onun annesinin Arab olmadığı için ayıplandığı geliyor. Başka bir rivayet anlatacağım ki bu sahabenin、e, ki biliyorsunuz sahabenin öğretmeni kimdir? Allah Azze ve Celle salatuhis salamdır. Burada kardeşlerim bilan hep bir şey. Rabbil Allahu anhu ile Abu、e, Dhar Rabbil Allahu anhu arasında bir olay gerçekleşiyor. Yani birbirleriyle münakaşa ediyorlar. Çünkü onlarda bir insan bir meselede münakaşa edince Ebuldar radıyallahu anhu Bilal-i Habeşi'ye Yebnesevde diyor. Ey siyahi kadının oğlu diyor. Yani bir yerde hakaret ediyor ona. Annesinden dolayı ayıp diyor. Bilal-i Habeşi de zaten biliyorsunuz zenci birisi ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın neyi müessini, İslam'a ilk giren insanlardan bir tanesi ve yine cennette müjdelenmiş birisi biliyor musunuz kardeşlerim, Bilal abiş. Bir gün Allah Resulü diyor ki, ben diyor cennet gösterildi, cennetteyken diyor önümde birisinin böyle、e, terlik mi, takım ya sesini duydum diyor. Bir de baktım ki diyor, Bilal'dir bu dedim diyor. Bilal olduğunu gördüm. Ve dedim ki diyor, ey Bilal yani sen ne yaptın da böyle bir yani cennette ben seni gördüm ayaklarında takunyalar vardı diyor ki Bilal Habeşye radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü ben ne zaman bir abdest alsam hemen iki rekat namaz kılarım diyor. Bu da sünnettir kardeşler. Allah Resulü ikrar ediyor. Yani ona ne yapmıyor? Karşı gelmiyor. Ya niye sen böyle yaptın demiyor. Bu da nedir? İkrari bir sünnettir. Yani her kim abdest alır ve arkasından ne yapabilir? İki rekat namaz kılabilir kardeşlerim. Bu bir sünnettir. Olay şöyle gerçekleşiyor kardeşlerim. Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu'ya Ebu Zer radıyallahu anhu yibn-i sevde diyor. Ey siyahi kadının oldu diye hakaret ediyor. Radıyallahu anhu. Ve Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu buna o kadar üzülüyor ki kardeşlerim ve hiçbir şey demeden çekiyor evine gidiyor. Ve bu olay Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ettiğinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar üzülüyor, o kadar öfkeleniyor ki, ey Abu Dardür, sen de hala cahiliye izleri görüyorum diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir az önceki rivayet olduğu gibi. Ve Abu Dardr adi Allah Hanhu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu çıkışına hemen ne yapıyor? İcabet ediyor. Ve gidiyor Abu Bilal Habeshi, radıyallahu anhu'nun evine özür dilemeye ve kafasını kapıyı çalıyor. Bilal Habeshi radıyallahu anhu kapıyı açıyor ve Abu da radıyallahu anhu kafasını Bilal Habeshi'nin kapısının eşine koyuyor. Ve diyor ki, ey Bilal, sen diyor o ayağla benim kafama basmadıkça ben bu kafamı buradan kaldırmayacağım diyor. Ve Bilal-i Habeş'e bakın kardeşlerim sahabenin ahlakına bakın. Her ikisinin de Allah onlardan razı olsun. Ve diyor ki kalk ey Ebu der diyor. Vallahi ben Allah'a secde eden birisinin kafasına basmam diyor. Kardeşlerim sahabe hakikaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın、e, hamurunda yoğrulmuş fırında pişmiş insanlar. Her ne kadar Böyle hata yapan tabii ki insanlardı, insanlarda olsa Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamla bir söz yani ona intikal ettiğinde hemen hatalarından dönmelerini biliyorlar kardeşler. Yani bizler gibi Allah Korulsun nizahlaştıkları zaman günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca hatta bir ömür boyu selamı, kelamı kesen insanlar değildi kardeşlerim. Anında ne yapıyorlardı? Anında görüntü veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. İşte bir, böyle bir olayda hemen ne yapıyor? Ebu Darradiyallahu anhu günahından dolayı tövbe ediyor ve yaptığı hatadan dönüyor ve gidiyor. O hatasında ne yapıyor? Kardeşinden özür dileyerek hakkını helal etmesini isteyerek hatasından da dönüyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi Bu böyle bir ahlakla ahlaklanmayı hepimize nasip edesin kardeşlerim. Ahim. Hakikaten yaptığı hatadan dönmek de bir erdemliktir kardeşlerim. Hangimizin hatası yok? Hangimizin günahı yok? Hangimizin kendimizin dahi sevmediği huylarımız yok ki kardeşlerim. Ama nedir? Bizler Müslümanız elhamdülillah ve İslam'ın ahlakına da ahlaklanmak zorundayız kardeşlerim. Bakın okuduğumuz rivayetler. 189 tane rivayet bunun hiçbiri basit rivayet değil kardeşlerim. Hepsi de Allah ﷻ Rasulü Aleyhisselam'ın ve onun talebeli olarak sahabenin ahlakını anlatan rivayetler kardeşler. Allah onlardan razı olsun. Onların ahlakı ile ahlaklanmayı hepimize nasip edesin inşallah kardeşlerim. Daha sonra Allah ﷻ Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: Sizin köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah sizleri onları sizin elinizin altında size hizmet etmek için vermiştir. O yüzden kimin kardeşi kendi elindeyse yani kölesi veya hizmetçisi ise ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin ve sakın olan ki ona ne yapmasın gücünün dışında bir şey yüklemesin. Eğer yüklerse de ona yardım etsin diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Düşünün kardeşlerim. Hangi din bunu emre ediyor veya hangi kral kölesine böyle yapabilir böyle davranabilir? Bakın rivayetler gelecek, koskoca halife yani bir İslam devletini yöneten halife biraz sonra rivayet gelecek yemek getiriliyor koca bir kazan yemek getiriliyor köleleri çağırıyor fakirleri çağırıyor onlarla birlikte yemek aynı sofrada yemek yiyor. Hangi mecliste bunu bulabilirsiniz kardeşlerim? İnanın, gidin bir meclise nedir? Zenginler bir yerde çatafatlı bir şekilde otururlar. Garibanlar başka bir köşede ya otururlar veya o meclise hiç giremezler bile. Yani bırakın yemek yemeği belki de bulundukları binaya dahi giremezler. Niye? Başka bir gözle bakarlar. Halbuki bakın İslam'ın ahlakı. Köleniz dahi olsa giydiğimden giydireceksin, yediğimden yedireceksin İstanbul'u emreder kardeşlerim. Peki ne? İslam'ın bu hoşgörüsünü, İslam'ın bu güzelliğini hakikaten gören bir kimse vallahi kardeşlerim tabii ki Allah'ın hidayet vermediği başka hidayetten başka bir yolu seçer mi kardeşler? Madem İslam bu, demek ki kurtuluş bu deyip İslam'a sarılmaz mı kardeşler? Mümkün değil. Allah'ın hidayet vermediği başka kardeşler. Allah hepimize hidayet etsin inşallah. Evet. Ve Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sakın kardeşlerinize kaldıramayacağı yükü yüklemeyin. Yüklerseniz de ona yardım edin buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki burada sahabenin kardeşlerin büyük bir verasını görüyoruz ki hemen tövbe etmiş ve hemen Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın uyarısına kulak asmış ve hemen gitmiş olaydan tövbe etmiş ve hakkını helal etmesini görüyoruz. dilemiştir. Allah bize hayır versin. 190 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşlerim. Onu öylece notalım. 191. İnsan kölesine yardım ederdi. Ebü Hureyri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi: Yaptığı işten dolayı işçeye yardım edin. Çünkü Allah'ın kendisine farz kıldığı bir hakkı ödemeye çalışan başarısız olmaz. Evet. Yine aynı şekilde kardeşlerim biraz önceki rivayete benzer bir rivayet. Birisini iş verdiğiniz zaman veya kölenize ne yapın ona yardım edin. Muhakkak ki Allah için çalışan kimse ne yapmaz hüsrana uğramaz buyurmüştür Allah Rasulu、e, Aleyhisselatu Vesselam. Evet. Devam edelim 192. Bu Hureyre radıyallahu anhın rivayet ettiğine göre Peygamber salallahu alaihi wasallam şöyle buyurdu: Kölenin yemeği ve giyimi efendisine aittir. Köle güç çetremeyecek bir işle yufrunda tutulmaz. Evet, aynı şekilde bu Hureyre radıyallahu anh’dan gelen rivayette kişinin yani bir kölenin、e, yemesi ve giydirilmesi efendisine aittir. Ve bir köle de güç yetiremeyeceği bir şeyle、e, yüklenilmez buyuruyor Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan işitildiğine göre、e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <gülüyor> Kölenin yemeği ve giyimi Efendisi'ne aittir. Köle ancak güç yetireceği şeyler yükünü tutuldu. Evet devam edelim. Aynı manada rivayetler ama okuyalım rivayetleri. Ma'ru radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zer'e <gülüyor> uğradık, üzerinde bir elbise vardı. Kölenin üzerinde de takım elbise vardı. Biz ona, köledeki bu elbiseyi alıp ona başka bir elbise verseydin de takım elbise olurdu dedik. Ebu Zer dedi ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. <gülüyor> Onları Allah idareniz altına vermiştir. Kimin kardeşi idaresi altına verilmişse yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Gücü yetiremeyeceği bir işle onu sorumlu tutmasın. Eğer güç yetirebileceği yetiremeyeceği bir şeyi ona yüktürse ona yardım etsin. Evet. Aynı şeyde 195. İnsanın kulesine veznetsinin yedirmesi sadakat. Müktemmeldir Allah'a. Peygamber sallallahu aleyhi sellemi şöyle dediğini işittmiştir. Kendi yiyeceğinle, yiyeceğin için harcaman bir sadakadır. Çocuğunu, eşini, hizmetçini doyurman da bir sadakadır. Evet, kardeşlerim bu rivayetle alakalı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kişinin diyor kendisini ikram etmesi yani kendisinin yedirmesi, kendisine yemesi bir sadakadır. Veya çocuğuna yedirmesi, hanımına, hizmetçisine yedirmesi birer sadakadır. Sadakadır. Kardeşlerim, tabii ki bir insanın eşine, çocuğuna, ailesinin geçimini sağlaması nedir? Farzdır. Muhakkak bunu yapması gerekir. Allah bu görevi kime vermiştir? Aile reisi olan babaya vermiştir. Ama bu vacip olan, bu farz olan görevi, eğer insan sırk Allah rızası için ecrini yalnız ve yalnız Allah azze ve celleden bekleyerek yaparsa, İşte bunun adı ibadettir kardeşler. Bunun adı sadakadır. Ama böyle bir niyetle yapmaz ise sadece Allah Azze ve Celle'nin üzerine farz olmuş olan farz ettiği görevini yerine getir hiçbir sevabı yoktur. Ama kendini yiyor musun? Yani kazanıyorsun. Kendi yiyebilmek için ben sırf Allah rızası için bunu yapıyorum ve para kazanıyorum derseniz ve bundan yerseniz bu bir sizin için bir sadakadır. Bu kazandığınız maldan çocuğunuzu yedirirseniz sizin için bir sadakadır. Ailenize yedirirseniz sizin için bir sadakadır. Hizmetçinize ve kölenize yedirirsiniz, bunu bu da sizin için bir sadakadır. Ancak şart ne? Allah razısı için. Dersen sonra. Ne yapmanız gerekir? Bunun sevabını Allah'tan bekleyeceksiniz. İnsan yemesi fıtri bir ihtiyaçtır, zorunlu bir ihtiyaçtır. Ama İnsan yemediği zaman, zayıf düştüğü zaman ibadetlerini yerine getirebilir mi? Getiremez. Mesela hac atan kardeşlerimiz bilirler, hacın、e, son üç günü terviye günü Mina'da geçelenir ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi vardır. Mina günleri yeme içme günleridir der Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani ne yapın? Çadırlarda zaten yemek için öğleden sonra, cevadeden sonra da. Ne yapmaya gidilir?、E, cemreler taşlamaya gidin. Yani halk arasında şeytan denedi ama böyle bir lafız İslam literatüründe yoktur kardeşlerim. Yani şeytan taşlama diye buna cemre denir kardeşlerim. Allah arasında ne diyor? Mina günleri yeme içme günleridir. Niye? İçin istirahat edin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ama büyük bir ibadetin içerisinde siniz aynı zamanda. Ama insan bütün bunları yemeyi içmeyi dahi fıtrî bir ihtiyaç olan yeme içmeyi dahi ...sırf Allah rızası için yaparsa... ...bu bile sizin için nedir? Ecildir, sevaptır... ...kardeşlerim. Yani... ...zorunlu bir ihtiyacı gideriyorsunuz, yemek yiyorsunuz... ...ama sırf Allah rızası için... ...bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Size sevap, ol sevap oluyor... ...kardeşlerim. Yani hakikaten... ...yüce bir dine sahibiz elhamdülillah... ...kardeşlerim. Yaptığınız her şeyde ne var? Sevap var. Sevap makinesi gibi. Mescide gidiyorsunuz, camiye gidiyorsunuz... ...attığınız her adımda... ...sadece bir tane sevap mı yazılıyor? Hayır... Bir tane sevap yazılı artı boynuz ney? Bir tane de günahınız siliniyor. Mescide giderken. Allah böyle istedi. Sadece yapmak kardeşlerim. Şirkten uzak durun, küfürden uzak durun, haramdan uzak durun. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Yani cennet, elhamdülillah. Çok kolay. Ama yeter ki biz bunu niyetimizi sağlam alalım kardeşlerim. Yani niyetimiz、e, halis olsun. Yerken bile ecir kazansınız ve selam kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hepsi sadakadır. Kendi nefsine yedirmen sadaka. Oğluna yedirmen, çocuğuna yedirmen, hanımına yedirmen, hizmetçine, könene yalnız bir şart nedir? Allah rızası gözülecek. Bu güdülmezse hiçbir şeyde hayır yoktur kardeşlerim. Allah hepimize、e, hayır versin. Evet, 196 Ebu Hureyre Radyo Allah'ın altından ribat edildiğine göre, Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Sadakanın en hayırlısı, insanın miraçlarına, miraşlar, başkalarına muhtaç bırakmayacak şekilde olanıdır. Veren el, kalan elden daha hayırlıdır. Vermeye, satmakla sorumlu olduğu kimseden başla. Aksi halde, hanımın hanımının ya benim ihtiyaçlarımı karşıla veya beni boşak der. Köle de, kölen de ya benim ihtiyaçlarımı karşıla ya da beni sattır. Çocuğun da Bizi, bizi kimin himayesine bırakıyorsun der. Evet. Bayağı bir ziyadelik almış. Ona tekrar bir bakmamız lazım. Evet. Bukhari de. Evet. Ee, kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Azze ve Celle sadakayı emrediyor. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 219. Ayet-i Kerimesinde يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ İnsanlar sana mallarından neyi infak edeceklerini soruyorlar. Allah diyor ki, قُلُ الْعَفْ وَاَفْفُ Yani sizden hacetinizin, ihtiyacınızın fazlasını infak edin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerin burada sadaka verirken zekat değil, bakın zekat bayri bir müessesedir kardeşlerim. Zekat biliyorsunuz Allah Hazire Celle'nin belli bir miktarda、e, farz kıldığı bir şeydir. Sadaka ise daha başka bir、e, şeydir. Ama Kur'an'da bazı、e, ayetlerde sadaka da zekat manasında yani farz olan zekat manasında kullanılmıştır. Burada ise sadaka insanın ihtiyacı dışındaki ni faire muhtacane yapmasıdır. vermesidir, onların ihtiyaçlarını gidermesidir ki buradaki en hayırlı sadakanım da insanın ne yapması yani ihtiyacının dışındakini vermesidir ki daha sonra elde avuçta olan hepsini verip insanlara gidip ne yapmasın dilencilik yapmasın. Peki kardeşlerim sahabenin öyle şeyleri var ki. Davranışları var ki, öyle hareketleri var ki, şaşırtacak veya şaşıracak derecede.、Yani、düşünün, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanları sadaka vermeye emrediyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi birisi getiriyor malının hepsini veriyor. Hatta diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Ebu Bekir ailene ne bıraktın? Allah'ın fazlını bıraktın. Yani burada Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi birisinin Allah Azze ve Celle'ye olan samimiyeti ve、e, güveni var kardeşlerim. Tabi yani şu anda hangimizin imanı Ebu Bekir radıyallahu anhun imanı gibi olabilir ki kardeşlerim. Düşünün Hazreti Ömer radıyallahu anhu gibi birisi de getiriyor ne yapıyor? Malının Yarısını buldum.、Ah, ah. Kardeşlerim, burada önemli olan nedir? Ee, malının hepsinden verip insanlara dilemekten se, belli bir ihtiyaç dışındakiğini verip kendin de o maldan ne yapman gerekir, istifade etmen gerekir. Neden? Hadisin devamında Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Veren el alan elden daha hayırlı. Yani infak eden el, isteyen elden daha hayırlıdır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani önemli olan budur. Elde avuçtakini verip siz ister duruma ne yapmamanız gerekir? Vermemeniz gerekir ki hadiste de anlatılan nedir? Budur kardeşlerim. Çünkü devamında dediğimiz gibi veren el alan elden üstündür buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Mesela. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette kardeşlerim diyor ki Allah yolunda infak ettiğin bir dinar veya köle azat etmek için harcadığın bir dinar veya miskinlere harcadığın bir dinar veya ailene harcadığın bir dinar ki bu harcalanan içerisinde ecri en fazla olan da Ailen için harcadıgındır buyurur Allah Resulu Aleyhissalatu Vesselam. Yine Selvan radıyallahuhu’dan gelen İmam Mustim rahimullahın rivayet ettiği hadiste Allah Resulu Aleyhissalatu Vesselam diyor ki, ins kişinin diyor, infak ettiği en hayırlı sadaka kendi ailesine infak ettiğidir ve yine Allah yolunda infak ettiğidir ve yine、e, Allah yolunda savaşan kimselere infak ettiğidir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet 197. Ebu Buriyer radıyallahu anh'ın adan üveyet edildiğine göre pezhan. 196 zayıf kardeşlerim, 197 okuyoruz. どういうこと biraz önce 196'yı okuduk kardeşlerim Aa, evet of, 196. Yok, 196 ya 196'ya <gülüyor> ne buldum zayıf demedin açıklamayı yapma zayıf şu anda yani 168 şey Bukhari nafakat demiş、e, bu hadisin ben Bukhari'de olduğunu zannetmiyorum şimdi cektan düştü 196 zayıf kardeşlerim evet 197 yani buradaki yavrum tercüme yavrum. eden de Bukhari diye vermiş bu yanlış kardeşlerim yani ben böyle bir şey、e, Hatırlamadım bu harbi. Biraz da garip gelmişti bana. Şu anda 196 notlara bakıyorum. Zayıf kardeşlerim. Yani biraz tuhaf gelmişti zaten. 196 zayıf kardeşlerim. 195'i kim okudu? Yasir sen mi okudun? Evet. Kendi yiyeceğin için harcanan bir sadakadır. Çocuğunu, eşini, hizmetçini doyuman da bir sadakadır. Bu hadis doğrudur. 195, 196 zayıftır kardeşlerim. Tamam. 197 okuyoruz. Bir daha atlayalım. Ebu Hureiri radiallahu anhumadan rivayet edildiğine göre ki Peygamber sallallahu alaihi wasallam'a ve sadaka vermesini emretti. Bir adam benim bir dinarım vardı diye Peygamber sallallahu alaihi wasallam ona kendine harcadı diye. Adam bende bir dinar daha var. Hz. Peygamber onu da eşine harcadı diye. Bende bir dinar daha var diye. 私はあなたの人を見つけた。あなたの人を見つけた。あなたの人を見つけた。 Diyor ki benim başka bir dinarım daha var. Öyleyse diyor ne yap? Onu hanımın için harca. Ey Allah Resulü benim başka bir dinarım daha var. Onu ne yap? Ee, git hizmetçinin için harca. Sonra dediği zaman ondan sonra da ne yaparsın? Yakın akraba veya ne varsa onlar için harcama yap buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerin bir başka rivayette Abu Dawud'ta gelen rivayette、e, hanımdan önce git onu Çoluğun çocuğun için harca buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve biraz önceki rivayetlerde de okuduğumuz gibi kişinin harcama yapması hem kendisine hem çoluğuna çocuğuna hem de hanımına nedir? Bunda Allah'ın sevabını umduğu müddetçe bu nedir? Birer sadakadır kardeşlerim. Kişinin de bunu ne yapması? Bu şekilde yerine getirmesi gerekir. Evet. Yani insanın harcama yapmasına önce kendi nefsinden başlaması gerekir. Sonra çocuğu, sonra eşinden devam etmesi gerekir. 198 numaralı ribayet. Kölesiyle yemek yemeyi istemediği zaman. Evet. Ebu Zübeyir radıyallahu anh'ı bir adamın Cabir radıyallahu anh'ı hizmetçi hakkında şöyle sorduğunu işitmiştir. Sıcaklık ve sıkıntı hizmetçiyi işten alıkoyduğu çalışıp işini bitirdiği zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yemeğe çağırmayı emretti mi? Cevâbe evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer sizden biriniz hizmetçi, hizmetçiyle yemek yeme, istemezse elindeki yemekten ona da yedirsin diyordu. Evet. Bu da kardeşlerim ee, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakıyla alakalı Ve yine sahabenin alaka,、e, ahlakıyla alakalı yani、e, tekebbürün, büyüklenmenin en ufak bir emaresi, en ufak bir izi ne Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'da ne de sahabesinden mevcut değildi kardeşlerim. Yani bugün bir patron bile bazen ne yapmıyor? Oturup işçisiyle aynı sofrada yemek yemiyor kardeşlerim. Doğru mu? Var öyle insanlar. Yani bugün bazı devlet adamları işte kışlaya şuraya buraya gittiklerinde ne yapıyorlar? Oturup askerlerle işte veya şerillere yemek yiyorlar. Herhalde askerler bayram ediyorlardı çünkü çok güzel bir yemek çıkıyordur aynı zamanda. Yani bu bile nedir? Çok büyük bir şeymiş gibi gözüküyor kardeşlerim. Bırakın o tür insanlarla birlikte oturup yemek yemeyi Allah nasip etsin amk köle ile birlikte oturup yemek yiyordu kardeşler. Onu sofrasına davet ediyordu. Ve bununla birlikte aynı elbiseyi giyiyor, aynı yemeği onunla ne yapabiliyordu? Paylaşabiliyordu. Allah onlardan razı olsun. Bu da neyin göstergesi biliyor musunuz kardeşlerim? En ufak bir kibir, en ufak bir büyüklenme ne Allah Resulü Aleyhisselam'da mevcut idi, ne de o yüzeyde sahabesinde mevcut idi. Allah hepsinden razı olsun kardeşlerim. Allah bu alçak gönüllülüğü hepimize nasibı öylesin kardeşler. Evet devam edelim. İnsan yediği şeyden köleyi yedirir. Cavidül İbn Abdullah tamam Allah'ın rahmeti üzerinize olsun şöyle dedi iştilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam kölelere iyilik edilmesini emrederdi ve şöyle derdi. İyiliklerinizden onlara yedirin ve elbiselerinizden onlara yedirin. <gülüyor> Allah'ın yarattığına azap etmeyin, ezhiyet etmeyin. Telefondan mı okuyoruz? Telefondan okuyoruz.、Evet. Devam edelim. 200 numaralı rivayet. Kitabı ulaştırırsanız kitap daha sağlıklı. Çünkü Word'da bazen yanlışlıklar、hı. olabiliyor. 200 numaralı rivayet. Bu Hüreyya Radyohan'dan veva edildiğine göre Adresi Peygamber şöyle dedi. Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiği zaman hizmetçisinin de yemeğe otursun. Eğer oturmayı kabul etmezse O yemekle ona da gelirsin. Evet, aynı şekilde kardeşlerim yine burada、e, onların ahlakıyla alakalı güzel rivayetlerden、e, bir tanesin. Evet, 201 numaralı rivayet. Efendim? 201. Tamam. 201. Ebu Mahsüre şöyle, şöyle dedi. Hazreti Ömer Radyallahu'nun yanında oturuyordu. O sırada <gülüyor> Başluğan İbni Ümmüye'ye bir tepsi getirdi. Onun biri örttü. Onu biri örttü. İçerisinde birkaç kişi taşıyordu. Tepsiyi Ömer'in önüne koydular. Hazreti Ömer çevresindeki insanları ve köleleri ve fakir kimçeleri yemeye çağırdı. Onlar gelip Hazretü Ömer ile birlikte yemek yediler. Bu esnada Hazretü Ömer şöyle dedi: Allah kölelerinin kendileriyle beraber yemesinden güç çevirecek, toplumu kahretsin veya Onlara lanet etsin. Safwan dedi ki, biz bize gelince, Allah'a yemin ederim ki, biz onlardan düz çevirmiyoruz. Biz onları kendimize tercih ediyoruz. Fakat Allah'a yemin olsun ki, ne kendi yilebileceğimiz, ne de onlara yedirebileceğimiz iyi bir yemek bulamıyoruz. Bunu biliyoruz, pardon. Evet. İlayet enteresan değil mi kardeşlerim? Yani koskoca bir kazan getiriliyor Hazreti Ömer gibi Halifeliği zamanında bir devlet başkanına ve o devlet başkanı hemen ne yapıyor? Köleleri, fakirleri sofraya davet ediyor. Ve bunun ardından diyor ki. Allah o kimseye veya o topluluğa lanet etsin ki köleleriyle birlikte yemek yemezlerdir. Veya köleleriyle birlikte oturup aynı sofrada yemek yemeyenlere Allah lanet etsin diyor Ömer radıyallahu anh. Ömer'in tevazusuna bakın ki kardeşlerim veya miskinlere olan fakirlere olan sevgisine bakın ki kardeşlerim onlarsız ne yapmıyor? Sofraya oturmuyor. Şimdi bir gelelim onlardan sonra gelen nesle Safvan diyor ki radıyallahu anhu vallahi biz o insanlardan o miskinlerden, fakirlerden yüz çevirmiyoruz. Fakat diyor yiyecek bir şey de bulamıyoruz ki onlara ikram edelim onlarla birlikte paylaşalım diyor. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim bugün düşünün hakikaten bir nimet içerisindeyiz. Bir bolluk içerisindeyiz. Bununla beraber çevremizde hakikaten ihtiyacı olan veya hakikaten Bir dilim ekmeğe muhtac olan kimseler yok mu kardeşlerim? Ama maalesef bizdeki misavir perverdik, ölmüş, öldürmüşüz ve artık bu tür şeylerin tadını alamıyoruz kardeşlerim. Ömer diyor yaradıya Allah muam, küllelerle birlikte sofraya oturmayanlara Allah lanet etsin diyor. Bugün miskinleri, fakirleri doyurmayı sevmeyenler inanın bu bedduanın içerisine girer kardeşlerim. Ömer radıyallahu anhunun bedduasına uğrarlar. Ömer radıyallahu anhun gibi bir sahabenin sadece köleler değil sofrasına ne var? miskinleri, fakirleri davet ediyor. Öyle sahabeler var ki kardeşlerim sofralarında bir miskin bir fakir olmadan sofraya oturup yemek yemeyen sahabeler var kardeşlerim. Yani bugün Dediğimiz gibi artık maalesef bizdeki yedirme, içirme ve misafir alırlama o imanın o bölümü maalesef bizde iflas etmiştir burada kardeşlerim. Maalesef iflas etmiştir burada. Allah hepimize hayır versin, hepimize merhamet versin kardeşlerim. Maalesef dediğimiz gibi dünyalık birçok nimetler içerisinde olduğumuz halde maalesef fakir ifukarayı unutuyoruz ve bununla birlikte Allah Azze ve Celleye şükri de unutuyoruz kardeşlerim. Allah hepimize selametlik versin inşallah. Evet 202 numaralı rivayet. Köle efendisine karşı samimi davranırsa, İbnül Müradı yoldanla rivayet edildiğine göre de Sulla savasların şöyle buyurdu: Köle efendisine karşı dürüt hareket ederse Rabbinin, Rabbine de güzel ibad ederse ikaz cevap alır. Evet, kardeşlerim tabii ki köle eğer Efendisine nasihat edersem. Yani burada aslında biliyorsunuz Efendisinin kölesine karşı nedir? Bazı hakları vardır. İşte verdiği işleri yerine getirmesi gibi veya onun malına hianetlik etmemesi gibi. Aynı zamanda bir işçi de ne yapar kardeşlerim? biraz sonra rivayette gelecek çalıştığı yere de ne yapmaması gerekir hainlik etmemesi ve patronunun veya efendisinin ne yapması malını koruması gerekir şimdi bir köle eğer efendisine karşı haklarını yerine getirir ve aynı zamanda Rabbisine karşı da hakkını yerine getirirse Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor onun için iki tane ecir, sevap vardır diyor Allah Resulü Selam. Bunu şu 203 numara rivayetle daha iyi anlayacağız. Onu da okuyalım inşallah. Buyurun. Salih bin Hay Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre... Bir, bir saniye. Adam... Amir. Bir dakika. Evet. Yani Arapça şeyleri karşılaştırmak lazım. Eee... şeyden okuyalım, o siyah yazı var ya, şu üç kimse için Allah katında iki mükafat vardır. Şu üç kimse için Allah katında <gülüyor> iki kat mükafat vardır. Bir, kitap ehlinden davacı veya Hristiyan bir adam hem kendi peygamberine iman eder, hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederse, onun için iki kat sevap vardır. İki, hem Allah'ın hakkını, hem de efendilerin hakkını Yerine getiren köle için de iki kat sebap vardır. Evet. üç, sahipl olduğu bir cahiliyle cinsel ilişkiye girip onu eğitir, güzel bir şekilde terbiye eder, ona gerekli olan bilgileri öğretir ve ona güzel bir eğitim verir. Sonra onu azal edip onunla evlenirse küçük kat sebap kazanır. Evet. Devam. Amir. Amir, bu hadisi sana. Bir karşılık beklemek sizin öğrettik. Bundan başka şeyleri öğrenmek için... ...mezineye getirildi. Evet. Üç kimse vardır ki onlar için... ...iki sevap vardır diyor Allah Resulü Selam. Birincisi ehli kitaptan... ...Yahudi ve Hristiyan olan bir kimse... ...hem kendi peygamberine... ...hem de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemine... ...iman ederse onun için iki ecir vardır diyor. Yani burada... ...bir Hristiyan bir veya Yahudi... ...kendi peygamberine iman eder... Yani la ilahe illallah da ardından eğer Muhammedur Resulullah demezse onun dinden hiçbir nasibi yoktur ve o kimse cennete de giremez kardeşlerim. Bu hadisinin anlaşılan budur. Yani e, dinlerin e, ne diyorlar? Diyalog. Diyalog dediğimiz şeyin dinde hiçbir yeri yoktur, küfürdür kardeşlerim.、Hı. Yahudi ve Hristiyan bir kimse Allah Resulü aleyhissalatu vesselama iman etmediği müddetçe cennete giremez kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudi ve Hristiyanlardan her kim benim adımı duyar da iman etmez o kimse cennete giremez buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hadiste de ne diyor? Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de iman ederse onun için iki ecir vardır. Ve yine ikincisi köle bir kimse. Allah'ın hakkını ve efendilerin hakkını yerine getirirse onun için iki ecir vardır. Ve yine cariyesini güzelce tedir, edeplendirir. Onu en güzel şekilde terbiye eder. Sonra onu、e, azat eder ve evlenirse ona da iki ecir vardır. Peki. Rivayetin amiri diyor ki ya radıyallahu anh biz sana bu bilgiyi hiçbir ücret, bedel istemeden veya sen Hiçbir çaba harcamadan bunu sana öğrettik diyor. Öyle şeyler olurdu ki insanlar diyor bir hadis öğrenmek için bakın Horasan'da gerçekleşen bir olay Medine'ye gider orada öğrenirlerdi diyor. Kardeşlerim bugün bakın mesela ben size hep hadis dersleri anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten şurada 45-50 dakikalık bir zaman içerisinde Onlarca hadis öğreniyoruz kardeşlerim. Ama o zaman öyle bir devirde insanlar sadece bir tane, bir, bir, bir, bir adet hadisi öğrenmek için altı ay yol gidiyorlardı kardeşlerim. Altı ay yol gidiyorlardı. Az bir şey mi? Yani düşünün, Allah razı olsun. Hiç kimseyi küçümsemiyorum. İçerisinde gerçekten ulaşımı kolay olan kardeşlerimiz de var ve yerimizin uzak olması hesabı ile. Yani bir, bir buçuk saat veya iki vesayet giden kardeşlerimiz de var. Allah hepinizden razı olsun. Ama hakikaten basit bir olay değil kardeşlerim. Bugün o insanlar bir tane hadisi öğrenmek için altı ay yol gidiyorlardı. Ama ne yaptılar? Kazandılar kardeşlerim. Dinlerinde samimi oldular. Allah Azze ve Celle de onlara öğretti. Ama maalesef burnumuzun dibinde bir ilim meclisi olduğu halde bu meclisi... değerlendiremeyen nice kardeşlerimiz var. Belki de özürleri var. Bilemiyorum. Ama keşke onlar da burada olsalar. Keşke onlar da bu hadisleri dinleseler. Keşke onlar da bizimle beraber imanlarını artırabilseler. Allah hepimize hayır versin. Herkes bunun kıymetini bilmesi gerekir kardeşler. Hakikaten yani değerinin bilinmesi gereken civayetler okuyoruz. Çok güzel bahsediyoruz. Ee, şekilde Allah'ın izniyle、e, tabi değerini bilen biliyor bilmeyen bilmiyor Allah hepimize o kıymeti bilen ilim meclislerinin hadis ilminin、e, bu kıymetini bilenlerden eylesin ki insanlar bu hadis ilmini öğrenebilmek için aylarca yol gitmişlerdir kardeşlerim. Allah hepimize esenlik versin, selamet versin, hakkı hak bilip hakkı tabi olmayı, batılı da batılı bilip batıldan saklanan kullarından eline sin İnşallah Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgini yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlerin nasibine Allahım bize hem dünyada iyilik versin. エリック・ベビジ・ジャーナン・アザー・ボンダン・コロー・マーハメティン・レ・ラ・メティン・レ・ネ・ネ・ティネ・ディル・ディン・コーラ・ラン・ダン・エレ・ビジ・レ・ネ・ス・イン・ゼ・ナマズ・クラン・ベ・ゼ・カト・グラン・コーラ・ラン・ダン・エレ・ア・ラ・ウン・ア・ビン・ス・ブハネ・カ・ロー・ウン・ビ・ハンディック・シャド・エ・ラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エラ・エレ・エレ・エレ・エレ・エレ・エレ・エレ・エレ・エ